Tepeden inme bakış açınız şaşır İstanbul Shit City atlı kalınca etsiz çiğ köfte Kısır döngü tadında çarpı kentleşme Ufuk'tan bakınca lunapark bura her yer çarpışan araba Otomobil endeksli şehir çıkış yok Tünel kaza bek karnı tok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 Karar bizim, karar bizim, Taksim ne olacak karar bizim, karar bizim, karar bizim, İstanbul ne olacak karar bizim, karar bizim, karar bizim, karar bizim, karar bizim. Taksim ne olacak karar bizim, karar bizim, karar bizim, karar bizim. Arap baharı, hı, kışa döndü tahrir duvarı, halkın sesini böldü, direnişin simgesi ateş gibi söndü, Mısır'da yaşanan umudu kim gömdü? Aksinde tahrip kardeş meydan Taksim fasizye tahrir talan aç gözü zihinlere boş bir alan al eline zapla uzaktan kumanda krizdeki komşuya yardım edelim keops piramidini taksime getirin akropolisi çamlıcaya dikelim küresel kentleşme böyle olur ciğerim rakı balık parthenon şişke bak amaç yedi tepeyi markalamak karmaşık değildir güncel sanat imza ışıl Josef fuat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 Herkes bendeniz Ömer Madra Mikrofonlardayım ve Hakan Ünseve'nin programınızda Bu sefer Gaspettik Gezi Parkı olayları eylemleri Direnişi ve Dünya çapında da yankı Yaratan 13. Günündeki Kalkışma ayaklanma Devrimci an ne derseniz Deyin onunla ilgili olarak konuşmak Üzere Evet bu bir saati Şimdilik ...kullanmaya çalışacağız... ...dün 12. gün itibariyle... ...olanları... ...İstanbul'da, İzmir'de... ...Ankara'da... ...dün olup bitenleri... ...kısmen özetlemeye çalışacağız... ...ayrıca da... ...bugün olacak... ...olması beklenen, açıklanan... ...mitingleri ve toplantıları da... ...değerlendirmeye... ...çalışacağımız... ...bir, bir saat içinde bunları... ...yapmaya çalışacağız... Ben bu sefer stüdyoda yalnız başıma, tek başıma bulunuyorum. Ama e, bir süre sonra hani Ankara'da olan Can Tombil'le de bir görüşme e, sağlayacağız ve orada da dün olanları ve bugün olması muhtemel olan şeyler üzerinde de kısaca konuşup sizlerle, siz dinleyicilerle de paylaşmaya çalışacağız. Şimdi ilk önce şunla başlayabiliriz herhalde Taksim Dayanışması. ...dan ...taleplerimiz karşılanana kadar buradayız şeklinde bir açıklama geldi ve Türkiye Mimarlar Odası'ndan TMOB Mimarlar Odası'ndan mücella yapıcı da hükümetin... ...hükümet ikinci bir görüşme talebinde bulunmadı taleplerimiz karşılanana kadar buradayız diyor. Yani 80 kadar bileşenden oluşuyor Taksim dayanışması. Bugün bir dün bir basın açıklaması yaparak bugün saat 4'te Taksim'de yapılacak kitlesel mitinge bir çağrıda bulunuyor dayanışma. Hükümetle görüşmesinin ardından taleplerinin hiçbirinin karşılanmadığını belirtti. Bu Elif İnce'nin haberinden okuyorum radikalde bunu ve talepler, taleplerimiz karşılanana kadar burada olacağız diyor. Mimarlar Odası'ndan mücella yapıcı bir açıklama yapan, dün bir açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş hakkında da bir mimar olarak söylüyorum. Mimarlık mesleğini bıraksın demiş. Bunun ne olduğuna bakılacak olursa şöyle e, mimarlar e, mimarlığı bırakması istenen e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş bir süredir konuşmamış konuşmamıştı şimdi dün konuştu ve Top Topçu kışlasının yapılmasını Başbakanımız arzu ediyor diye zaten bütün olayın bütün isyanın ayaklanmanın çıkmasına yol açan anahtar cümleyi bir şekilde ortaya koyuyor Başbakanımız arzu ediyor ama. Alışveriş merkezi, mağaza, otel ve rezidans düşüncesinden vazgeçildi diyor. Gezi parkı, Dolma bahçe arası, Maçka parkı dahil olmak üzere birleştirilebilir. İnsanların Maçka'ya kadar yürüyebileceği bir alan haline getirilebilir. Ağaç sayıları artırılır demiş. Şimdi bu Başbakan'ın esas bütün bu 13 günden beri devam eden büyük bir birikimde payı olan... Ee, ...insanların e, e, bıktık artık taleplerini de ortaya koyan en önemli sebeplerden birini tekrar ortaya koyuyor. Yani e, bir anda çıkıyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, bir görevlisi, halkın oylarıyla seçilmiş bir insan... ...İstanbulluların oylarıyla ve diyor ki biz karar verdik, şu kararı değiştirdik... ...Başbakanımız böyle istiyor, bunu böyle yapacağız... ...diyerek demokrasilerde pek rastlanmayan hatta hiç rastlanmayan bir açıklamada bulunuyor. Ve yani insanların taleplerinin rezidans düşüncesinden vazgeçildi AVM diyor. Bir kere e, kendisi daha önce AVM düşüncesi olmadığını söylemişti. Demek ki arada kendi fikrini değiştirmiş. AVM olabileceğini... E, Düşünmüş, ...düşünenler arasına katılmış olmalı ki... ...o düşünceden tekrar... ...vazgeçildi diyor... ...bu da... E, ...bir kere bu derinlemesine bir çelişkiyi barındırıyor... ...aslında... ...İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı... E, ...Topbaş'ın... ...gezi alanına hiç gelmediğini de hatırlatalım... ...halbuki bütün tartışmaların... ...ve muazzam bir... ...ayaklanmanın... E, ...orada olduğu... ...biliniyor... Kendisi de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak oraya gelip bir açıklama yapsa çok iyi olurdu. Hatta benim önerim, naçizane önerim de şudur. Kendisi pek çok şehrin belediyelerinin başkanlarından oluşan bir uluslararası belediyeler birliği, birliği adlı kuruluşunda başkanı bulunuyor. Bütün üyeleriyle beraber bir uluslararası toplantıyı orada genel kurulu orada gerçekleştirmelerini fevkalade hoş olacağını. Gezi'nin bu zaten bir forum bir çeşit agora gibi olan havasını fevkalade tamamlayacağını da düşünüyorum. Buradan da böyle bir naçhane çağrıda bulunayım. Belki Gezi dayanışması da aynı çağrıda bulunur. Bütün belediye başkanlarını da... Davet ediyoruz buraya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ne yapılacağını bize de bir danışarak birlikte karar versek iyi olur diyebilirdi. İşte ama yani bunun pek gerçekleşmeyeceğini şimdi Özdal'ın gülümseyen gözlerinden de görüyorum. Gerçekçi bulmadı o da anlaşılan bu açıklamamı ne yapalım ama Mimarlar Odası'ndan mücella yapıcı da zaten bu açıklamayı yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş hakkında bir mimar olarak söylüyorum. Mimarlık mesleğini bıraksın demesi de bu sebeple olsa gerek son derece yani Başbakan'ın kararını tebliğ ediyor. Ve üstelik de çok elimizde dünyanın en artık net gerçekliğini de ortaya koyan bir durum bir açıklama var. İstanbulluların yüzde yetmiş beş buçuğu Topçu Kışlası'na hayır diyor. Ama Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş Topçu Kışlası yapılacak diyor. Yani biz, beni seçen sizlerin yüzde yetmiş beşinin yani İstanbul on beş milyon civarında tahmin ediliyor. On altı milyon diyelim dörde bölelim. 4 milyon 3 çarpalım 12 milyon insanın katiyen olmaz dediği bir şeyi e, biz başbakanımız istiyor ve arzu ediyor diyor ama e, sizi de kırmamak için işte bol ağaç sayısını artırırız filan diyor ama yapacağız bunu diyor e, biz karar verdik diyor başbakan istedi biz de onun isteğini yerine getiriyoruz diyorlar şimdi eee e, bu X-Sites adlı araştırma şirketinin e, 1-4 Haziran tarihlerindeki anketinde Türkiye kamuoyunun da %64'ünün, %64'ünden fazlasının da Topçu Kışlası projesine olumsuz baktığını söyle, e, söylemiş. Böyle bir araştırma yapılmış. Bu artmış da olabilir ayrıca bilmiyoruz ama bu bu şirketin yaptığı araştırma Araştırma konusunda fevkalade hassas ve duyarlı olan başbakanın da Türkiye'yi temsilen bu yüzde 64 aşağı yukarı üçte ikisine çok yaklaşan bir rakam. Yani Türkiye halkının yüzde 64'ü yani üçte ikisine yakın bir kısmı da İstanbulluların yüzde 75'i gibi değil biraz daha normal olarak. Normaldir bu da yani buna karşı buna karşılıkta hem başbakan hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kararlı bir şey gösteriyorlar. Bu durum bu merkezde ve olayın çarpıcı bir boyutunu oluşturuyor. Taleplerimiz karşılanana kadar buradayız diyorlar ve dört talebi var Taksim dayanışmanın, dayanışmanın beş talebi pardon. Ve e, Bülent Arınç'a ilettik o günden bu yana taleplerimizin hiçbiri karşılanmadığı gibi bu hususta herhangi bir somut adım da atılmadı. Polis şiddeti ülkenin birçok ilinde halen sürüyor demişler basın açıklamasında öne çıkan noktalardan. E, somut adımlar atmaya biz ki, bir kez daha davet ediyoruz hükümetin muhatabı da bellidir diyorlar talepler ortadadır hükümeti toplumsal tepkileri dikkate almaya sorumlu davranmaya ortaya konmuş ve milyonlarca insan tarafından her gün dile getirilen taleplerin gereğini yerine getirmeye çağırıyoruz diyorlar ve 5 talebi de şöyle sıralıyorlar e, gerek başbakanın gerekse de büyükşehir belediye başkanının arzularının aksine Gezi Parkı park olarak kalmalıdır. Topçu Kışlası adı altında ya da başka herhangi bir yapılaşma olmayacağını projenin iptal edildiğine dair resmi bir açıklamanın yapılmasını Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkılmasına ilişkin girişimlerin durdurulmasını istiyorlar. Birinci talep bu. Yani toplu kış, Topçu Kışlası olmayacak diyorlar. Gezi Parkı park olarak kalacak diyorlar. İki Taksim Gezi Parkı'ndaki yıkıma karşı direnişten başlayarak halkın en demokratik hak kullanımını engelleyen şiddetle bastırma emrini veren bu emri uygulatan ve uygulayan binlerce insanın yaralanmasına 3 yurttaşımızın ölmesine neden olan sorumlular başta İstanbul, Ankara, Hatay valileri ve emniyet müdürleri olmak üzere tüm sorumluların Görevden alınmasını ya istifa etmesini Ya da görevden alınmasını istiyorlar 3. Gaz bombası Ve benzeri materyallerin Silahların kullanılmasını yasaklanmasını istiyorlar. 4. Ülkenin dört bir yanında direnişe Katıldığı için gözaltına alınan Yurttaşların derhal Serbest bırakılmasını Haklarında hiçbir soruşturma Açılmayacağına ilişkin açıklama Yapılmasını istiyorlar Ve beşinci olarak da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 göz altında kimse kalmamalı ve soruşturma açılmamalı ve ifade özgürlüğünün önündeki engeller kamusal alanlardaki toplantı ve gösteri yürüyüşleri tamamen serbest özgür kalmalı diyorlar. Durum bu. Fakat Gezi Parkı sakinlerinin pek tatmin olmadıklarını da söyleyebiliriz. Şimdi bir de Enteresan bir şey var İstanbul'da dün muazzam bir şey yaşandı on binlerce hatta yüz binlerce kişi geziye destek için dün Taksim'e yürüdüler bunu da hemen belirtelim Beşiktaş Meydanı'ndan 19:03'te yürüyüşe başladı çarşı grubu çünkü 1903'te kurulmuş olduğu için Beşiktaş Kulübü 1903 sembolik olarak geldi ve o korteş çeşitli yollardan katılımlarla on binlerce kişiye ulaşarak muazzam bir kalabalık oluşturdu ve Taksim ve çevresinde çıkan olayları protesto etmek için Beşiktaş Meydanı'nda bulunan toplandılar ve Taksim Meydanı'na yürüyüşe geçtiler eee Fulya, Nişantaşı harbi istikametinden taksim yönüne ilerlediler. On binler oldu. Balkonlardan da büyük destek geldi. Gezi Park çevresinde vardıklarında kortejin öbür ucu da Fulya'daydı. Akıl almaz büyüklükte bir şeyden bahsediyoruz. Ayrıca Kabataşa'da, Kadıköy'den deniz yoluyla Kabataş'a geçen Fenerbahçeli taraftarlar da Kabataş iskelesinde toplanıp ...sloganlar atarak... ...1907'yi... ...beklemeye geçtiler çünkü Fenerbahçe'nin... ...kuruluş yıl dönümü... ...1907'nin yıl dönümü... ...o esas alınıyor... Onun, ...onun sembolü olarak da... ...1907'de... ...bayraklarla yürüyüşe... ...geçtiler... ...yarım saatlik bir yürüyüşün ardından Taksim Meydanı'na çıktılar... ...Gağız Saraylı taraftarlarda... ...Gümüş Suyu istikametinden... ...Taksim'e çıktı... ...Gağız Saraylı taraftar grubu Ultraslan... Taksim Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanırken tek yumruk gibi diğer Galatasaraylı gruplar da meydanda yerini aldı ve AKM önünde Atatürk Kültür Merkezi önünde Fenerli ve Galatasaraylı gruplar birleşti ve hep beraber Gezi Parkı'na girdiler. Bu arada da Galatasaray taraftarlarının dev bir Fenerbahçe bayrağını sallamaları onu taşıyor olmaları da Türkiye tarihinde Yalnız spor tarihinde değil genel olarak sosyoloji e, araştırmacıları içinde bulunmaz nitelikte bir malzeme sunuyordu. Bunu ben şahsen ne duydum daha önce ahir ömrümde ne de gördüm böyle bir şey. Bu değişiklik bir çok değişik bir durumdan bahsediyoruz yeni bir dünya yeni bir Türkiye'den ve e, ayrıca da Aralarında çok sayıda Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve diğer takımların forma, atkı ve bayraklarını bulunduran on binlerce kişinin bulunduğu kortej parklara sığmadı. Divan Oteli önünde kutlamalara başladı. Sonuçta da muazzam bu kalabalık meşaleler yakıp havai fişekler patlatıp coşkulu bir kutlama gerçekleştirdiler. Dört büyüklerin buluşması da var. Fazla televizyonlarda Yer almadığını da belirtmeliyiz ama bugünkü gazetelerin bazılarında var. Bu böyle bir olayla e, dün de vardı. Bugün de şimdi bu sefer biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi başka bir miting taleplerinin karşılanana kadar burada gez Parkı'nda olduklarını belirten topluluk var. Öte yandan İzmir'de de... ...büyük bir şey vardı. İzmir'den de... ...ciddi bir... ...çeşitli... ...protestocuların... meşaleli meş ...meşaliler elde bir gösterisi vardı. Yani görüntülere bakıldığı zaman... ...gerek... ...sosyal medya üzerindeki... ...dağıtılan fotoğraflar ve videolardan... ...gerekse de bazı... ...televizyon kanallarından gördüğünüz zaman bütünüyle yanıyormuş izlenimi veren olağanüstü görüntüler vardı. İzmir'de de aynı şekilde İzmir Kordon boyuna gelenlerin kurduğu çadırlar, Kordonu çadır kente çevirmiş durumda. İzmir'deki gün doğdu meydanının çevresine yüzlerce kamp çadırı kuruldu. Kordon boyundaki yeşil alanda neredeyse hiç boş yer kalmadı. Buradaki kendi yemeklerini pişirip arkadaşlarına da dağıtılan dağıttıkları ve dışarıdan da çok miktarda destek, dayanışma ve yardım geldiği dikkat çekiyor. İşte meydanda ve kordonda çocuklara yönelik resim ve müzik etkinlikleri yapılıyor. Kitaplar ve dergiler de paylaşılıyor. Bu komün havası en belirgin şekilde tabii ki İstanbul Gezi Parkı'ndaydı. Orada çıkış noktası. Gezi Parkı'nda bir radyo, iki televizyon, canlı yapan, yayın yapan bir kanal, bir de günlük gazete var. Yani an Gezi Radyo FM 101.9 geziradyo.org'dan Twitter'dan da e, etiket at Radyo diye bulabilirsiniz. Bir e, video occupy var. Facebook'tan video occupy diye İngilizce yazılmış görüntüleri video portal portallarından upload edip linklerini ulaştırmakta mümkün. Parkta bir gün nasıl geçiriliyor? geçiyor konulu belgesel hazırlıyorlar. Radyodun da Gezi Radyo'nun her gün 10 ile 22 arasında yayında olacağını da belirtelim. Yalnızca şimdi park etrafında çekiyormuş yani bir mikro radyo durumunda bütün dünyada da örnekleri görünen e, internettense her an dinlenebiliyor. Öğle saatlerinde Radyo dün 400 dinleyici internetten ulaşmış bile Elif incenin haberinden bu da radikalden çapul TV diye bir şey var. Çapul televizyonun 3 günü gününü şey yapıyor. Oldukça spontane kendiliğinden ani gelişiyormuş. genellikle öden sonra 4 ile sabah 3 arasında yayındalar yayına sendikaorg ekibiyle başlamışlar ama artık parttan pek çok farklı kişinin gönüllü olarak ekibe katıldığını söylemişler. Ve 200 bin farklı IP adresinden izleyici bağlanmış. Bir dördüncüsü de Gezi Parkı televizyonu Gezi Parkı TV. Bu da e, Gezi Parkı TV wordpress .com. Ve çardakta 9 çapulcunun beyanını yayınlamışlar. Ve e, amacımız açık kürsü yaratmak. Kimsenin söylediğini montajlamıyoruz demişler. Videolar günde iki kere internete yükleniyormuş. En uzun 7 dakika ve çok yaygın bir şey var. Sonra bir Revolt İstanbul var. O da çekilen görüntüleri birleştirerek internetten canlı yayınıyor. Akıllı telefon olan, akıllı telefonu olan herkes A US Screen, A -Screen veya QIKK yani kick aplikasyonlarını yükleyerek görüntülerini bu kanala yönlendirebiliyor. Bu da e, livestream.com revoltistanbul diye bakılabilir. Bir de gezi postası var. Park'ın günlük gazetesi ilk kez dün basılmış. Friendfeed adlı paylaşım sitesinden 15-20 kişinin bir araya gelip yandaş değil candaş medya olalım dedikleri var. İlk sayı 5000 basılmış. Gönüller baskı masrafını cepten ödemişler. Yani böyle bir ilginç medya olayı var. İşin ilginç tarafı büyük televizyon kanalları ve bütün gazetelerde yorum yapan analizler yapan sayısız insanın bu gibi bir gelişimi paylaşma birlikte ortak alanları değerleri paylaşma ve geliştirme konusundaki bu inanılmaz ilginçlikteki şeyi yoktan yok saymaları ve bir takım Dış mihrak teorileriyle sürekli olarak izah etmeleri yönünde. Yani bu barışçıl gibi görünen eylemlerin ardında çok çeşitli çıkar gruplarını görüyoruz. Faiz lobisi, içki lobisi, reklam lobisi, eğitim lobisi diye yazmış Gökçe Aytulu ve Gezi Parkı gibi toplumsal bir hareketi dış mihraklar özelinde değerlendirmek siyasi atasporumuz sayılabilir diyor. Gökçe Aytulu ve asıl oysa kısa Türkiye tarihi dış mihraklar ve gizli güçler bahanesiyle galeyana getirilenlerin gerçekleştirdiği kalkışma ve katliamlarla dolu değil mi? 6-7 hadi bir yana bırakalım. Çok eskide kalmış ama ya cinayeti veya zirve yayın evi katliamı dün gibi ortada diyor. Ee, bu da. İlginç dış mihraklar üzerinde yapılan bir şey. Buna belki bugün bir yazarın da dile getirdiği başka bir dış mihrak şeyini de koyabiliriz. O da e, uluslararası hava yolları lobilerinin duruma e, korkunç provokasyon faaliyetleri yaptıklarını yazmış. E, o da ilginç şeyde çünkü. Esas itibariyle üçüncü e, havalimanına karşı olan işte Lufthansa ya da British Airways'in para kaybedecekleri için İstanbul'un büyük bir hub haline gelecekmiş. Rasim Ozan Kütahyalı yazıyor bugün sabah gazetesinde. Esrar demiştim yanıldım pardon sabah gazetesi pazar sabahta ikinde Lufthansa'nın ve British Airways'in emrindeki Türk holdingleri ve solcuları başlıklı bir dış mihrak analiziyle bunu da e, şey yapmış ve kapitalizmi ve kapitalistlerin duasını iyi kavramak gerekir. Bu ülkenin insanların aleyhine çalışanlar bu oyundan galip çıkamayacak diye bir yorum getirmiş. E, çünkü onlar para kaybedeceklermiş. Bunlar onların emrindeki bu. ...o şirketlerle bir iç içe çalışan solucu gençleri söylüyor. E, Gezi Parkı'nın en ilginç şey, yanlarından bir tanesi de dün... <gülüyor> ...dikkat çekici, biz, biz, ben de oradaydım. E, Erol da yazmış şeyi, çok ilginç bir şey var. İki ilginçlik var. Birisi Erol Özkoray'ın da yazdığı, küyerelde yazdığı bir şey... Orada bir muht gezi muhtarlığı kurulmuş ve isteyen herkese de ikametgah ilmi haberi veriliyormuş. Duyurulur oranın vatandaşı gerçek demokrasi böyle bir şey. Bundan da pek bahsedilmiyor bu analistlerin dış mihrak yazılarını bolca televizyonda ve köşe yazılarında dile getirdikleri analizlerde bu gezi vatandaşlığı gerçek anlamda belki de eski kadim Yunan demokrasisi anlamına da yakın bir şekilde yorumlayabileceğimiz vatandaşlık meselesi dile getirilmiyor ama ilginçti doğrusu. İkincisi de bir bostan kurulmuş olmasıydı. Orada da bayağı Ekimler başlamış bir köşesine Gezi Parkı'nın o bostanda da e, elbette burada bizim karnımızı doyuracak bitkiyle, yani yiyecekleri e, e, büyütmek ve e, hasadını almak gibi bir tam bir amacımız yok. Bizim ihtiyaçlarımızın olsa olsa üçte birini karşılar diyorlar Gezi Parkı'ndaki bostanı yapan aktivistler, eylemciler ama... Bu diyorlar bizim birbirimizle olan ilişkimizi ve doğayla, toprakla olan ilişkimizi yeni bir temele oturtacağı için çok önemli. Gerçekten de hemen çocuklara yapılan gezim atölyesi, çizimden dönüştürülerek yapılan harikulade bir manzara vardı. Çocuklar bolca oradaydılar. Altıdan sonra tiyatrodan da arkadaşlarımızın da eğitimlerinde bulunduğu yerde ve anneler babalar da çocuklarını orada çizim yapmaya falan bırakmışlar seyrediyordu. Hemen onun yanında da bostan vardı. Son derece huzurlu, ruhsal dinginlik veren bir olaydı. Yani medyasıyla ayrıca da Devrim Müzesi açıldı biliyorsunuz. Onda gezdik Devrim Müzesi'nde de en önemli Oğanüstü fotoğraflar var birçok grafiti örneği filan ama en nadide parçalar bir polis kaskı bir polis kalkanı hafif kırık bir de barikatın barikat şey o, o arkasında şey yapılmıştı bir de bir aracın kapısı kırılmış kapısı da orada sergilenmekteydi polisin saldırı günlerinden kalma çok sayıda ...böyle yerde gezme imkanı vardı. Evet İzmir'deki bir şeyleri... ...Gündoğu Meydanı'nda... ...Meşaleli şov da olağanüstü olmuş... ...İzmir kulüplerinden altısı... ...Karşıyaka, Altay, Göztepe, Buca Spor... ...İzmir Spor ve Altın Ordu'nun... ...binlerce taraftarı sayılamıyor... ...ama on binler de demek mümkün... ...çok iyi sayılmadı ama saymadık yani... Hem birleşme hem de gezi protestolarına destek vermek için gündoğdu meydanında toplanmışlar. Sloganlar birbirine karışmış renkler birbirine karışmış kol kol eğlenilmiş ve saat 21'de işaret fişeğinin körfeze doğru ateşlenmesiyle İzmir körfezine ellerindeki meşaleleri yakmışlar. Bir anda yakılan meşalelerle gündoğdu meydanı. Birinci kordunu adeta yangın yerine çevirmişti. Gerçekten de inanılmaz bir görüntü. Ortaya çıkan görsel şölen izleyenleri de epey etkiledi diyor. Dilek balonlarının da gökyüzüne bırakılması ile devam etmiş. Çapulcuyuz ama havamız yerinde yazılı atkılar da var. Farklı figürler ve sloganların olduğu tişörtler de satışa çıkarılmış ya yani meşaleli eylemi yapıldığı saatlerde sayının 20 bine ulaştığı belirtiliyor. Halkların Demokratik Kongresi adlı ile de ufak bir gerginlik yaşanmış ama Abdullah Öcalan posterinin taşındığı kortejle yürüyüşe geçince gerginlik olmuş. Kürtçe sloganları duyan diğer gruplar tepki göstermiş. Mustafa Kemal'in askerleri kahrolsun PKK sloganlarıyla. Ama sataşmalar olmuş uzun süre devam etti diyor Radikal'deki haber. Sağduyulu müdahaleler sonunda tansiyonun düşürülmesiyle fiziki bir temas darbede darbeler filan yaşanmadan ayrılmış. Ve Alsancak iskelesi yakınlarındaki yerlerine herkes dönmüş. İzmir'den de böyle haberler geliyordu. Ankara'da ise iki önemli şey var, çatışmalar vardı, çok sayıda çatışma haberleri geliyordu. Bir de Twitter üzerinden gelen çok önemli bir haber var, bence çok önemli, küçük ama önemli. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek karşılamaya destek verirken takipçilerini teşvik etmek için şöyle bir mesaj yollamış sosyal medya üzerinden. Pazar günü en geç saat 15'te Esenboğa yolundayız yani bugünü kastediyor. İnşallah demiş sadece Türkiye'nin değil dünya bu karşılamayı konuşacak demiş. Türkçesi biraz bozuk oldu ama kayna, kaynağı ben değilim. İnşallah sadece Türkiye'nin değil dünya bu karşılamayı konuşacak gibi bir ifadesi var. Dünya bu olayı zaten epey zamandan beri konuşuyor. Melih Gökçek'in bilmediği bir husus bu olabilir çok uzun zamandan beri dünyanın önünde gelen müzisyenleri, düşünürleri, aktivistleri ve siyaset bilimcileri ve gazetecileri buradalar zaten ve meseleyi saatler süren yayınlarla takip edip dünyanın merkezi olarak İstanbul'u gösteriyorlardı. Demek ki daha da büyük milyonlar ve milyonlar kişiyi katarak böyle başbakanın Ankara Başbakanını karşılıyor etiketiyle bir kampanya başlatmış. Yani yaklaşık bir buçuk saat sonra olması bekleniyor. Her yerden telefon yağdı demiş Ankara tarih yazmaya hazırlanıyor diyor ki İstanbul ve Ankara ve diğer iller Türkiye'nin 81 ilinde irili ufaklı yüzlerce şehrinde zaten tarih yazılıyor onu da fark etmemiş olabilir Melih Gökçek ama gelecek nesillere vazgeçilmez hatıra bırakılacağını da yazmış ki insanın nefesi kesiliyor bu kadar <gülüyor> gerçeklikle kopuşma nasıl olabilir diye yani sadece başbakan özgü değil gerçeklikle kopuşma anlaşılan çünkü gelecek nesillere vazgeçilmez hatıra zaten bırakılıyor 13 günden beri bunu gözden kaçırmış yani klasik bir acının. Yurt dışı gezisinden dönerken kendisini karşılayan insanların çokluğu gelecek nesillere bir hatıra olarak kalacak diye bir yorum var. Ne diyelim? Allah hepimize akıl fikir versin diyelim. Şimdi Ankara'da ne olduğunu öğrenmek üzere Canto'n bile bağlanacağız ama önce bir de parça çalalım. Bandista'dan hiçbir şeyin şarkısını dinliyoruz. Karo kalkıyor, hesap soruyor Güneş, güneş yine doğuyor Sabah oluyor, sabah oluyor Güneş, güneş yine doğuyor Sabah oluyor, sabah oluyor Şimdi bayrak üstünde salınıyor Bize biti değil, filçe yetiyor Mahir kalkıyor, hesap soruyor Güneş, güneş doğuyor Samah oluyor, samah oluyor Güneş, güneşine doğuyor Samah oluyor, samah oluyor Bir kimsesiz mezarında yatıyor şimdi resim yapıyor Mesela korkuyor, hesap soruyor Güneş, güneş doğuyor Samah oluyor, samah oluyor Güneş güneş yine doğuyor, sabah oluyor, sabah oluyor. Yağdıyor, yarasından yalanını söziyor. Rüzgar kırıyor ve sızıyor. Okuyor, güneş, güneşine doğuyor sabah oluyor, sabah oluyor. Güneş, güneşine doğuyor sabah oluyor, sabah oluyor. Hürriyet ve adalet aranıyor, ona kan biz kalkıyor, esas soruyor, güneş güneş yine doğuyor, sana oluyor, sana oluyor. Güneş güneş yine doğuyor, sana oluyor, sana oluyor. Evet bandistadan hiçbir şeyin şarkısını dinliyorduk ve canton bile bağlandık Ankara'dan oda dönmek üzere hazırlık yapıyordu bildiğim kadarıyla Evet bu iki şeyi söyle Merhaba can Merhabalar her şey yolunda mı Her şey yolunda cuma günü cuma gecesi buraya geldim şimdi dönüş yolundayım Hareketli günler geçirdim açıkçası. Evet çatışmalı da oldu onları da soracağım. Öncelikle ama bugün bir buçuk saat kadar sonra hatta bir saat yirmi dakika sonra doğru olan doğru ise Ankara Başbakanı'nı karşılıyor. Hashtag etiketiyle bir kampanya başlatıldı Twitter üzerinden. Ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'nde pazar günü en geç 15'te semba yolundayız. Ve her yer gelecek nesillere vazgeçilmez hatıra bırakacağız diyor. Tarih yazmaya hazırlanıyor diyor. Ne diyorsun? Nasıl bu durum? Evet sizin de dediğiniz gibi organize edilmiş, organize edilen bir hareketten bahsediliyor, bir gösteriden bahsediliyor. Benim geldiğim güzel gözlerine ben şimdi Otavar'ın oradayım, Aşli'deyim. Benim geldiğim güzel gözlerinde pek bir hareketlilik yoktu ama arkadaşlarıma sordum, Ankara'da bulunan insanlara sordum. Onlar e, bazı yolların konilerle kapatılmış olduğundan bahsettiler. Havalimanı yolunda bir trafik olduğu var, olduğunu söylediler. Ve yollar boyunca da kırmızı beyaz balonlar asılmış bir şekilde e, yollar ayarlanmış. E, belediyeler ve partilerin organizasyonunun üstlendiği e, bir mitingden bahsediliyor aynı zamanda. Saat 3'ten itibaren bu olay gerçekleşecekmiş. Ama benim gördüğüm kadarıyla pek bir hareketlilik yoktu Ankara içinde. Havalimanı yolunda olduğu söyleniyor. Yani sizin de belirttiğiniz gibi söz önce Melek Ökçek tarafından ilk olarak açıklanan bir şeydi bu. Diğer bürokratlar da aynı şekilde bu olaya dahil olmuşlar. Yani Şamil Tayyar da vardı. Twitter'ın ünlü simalarından Şamil Tayyar da aynı şekilde 30 kilometrelik bir sevgi seli oluşturacaklarına dair tweet atmışlar. Böyle bir bekleme varmış açıkçası. Evet bunu da gelecek nesillere vazgeçilmez hatıra bırakılması da böyle yani Gezi Parkı'ndaki ve dün biraz önce sana bağlanmadan önce anlatmaya çalıştığım işte tarihinde belki de ilk defa olarak dört büyük kulübün önce üç İstanbul kulübünün sonra da bunlara Trabzonspor'un da eklenmesiyle dört büyükler diye adlandırılan kulüp taraftarlarının tamamen renklerinin kollarının birbirine karıştığı bir ortamı e, ve yüz binlerce kişinin meydanları doldurmasını gelecek nesillere vazgeçilmez bir hatıra olarak görmeyip bir Başbakan'ın e, yurt dışı gezisinden dönüşünü e, bir vazgeçilmez hatıra olarak nitelemelerinde bir tuhaflık var ama neyse bakalım ama olacak mı? Evet, evet. Yani bu dört ıı, büyüğün arasında bir beşinci büyü de katabiliriz Ankara için konuşuyorsak. Ankara gücü de hmm. burada oldukça hakim ve etkin. Yani tomalara gel gel diye bağırıyorlardı. Akrebe kedi diyorlardı. Bu gibi olayları da gördüm ben kendi gözlerimi Ankara gücü taraftarının da yaptığını. Ama şöyle bir durum var. Ankara'nın genel havası itibariyle, yani bugün gazetelere baktığınızda İstanbul'daki büyük mitingden bahsediliyor ama dün e, büyük bir, Hareketsizlik yaşandı Ankara genelinde. Yani evet bir şimdi ona, genelinde. Bir, biraz onları anlatsana bize. Evet şöyle bir durum var. Ee, i̇lk üç günü yani bugün zannedersem on birinci gününde Ankara'daki olaylar. İlk üç günün yankısı çok büyük yani. Muammergül'ün bir açıklaması vardı. Bırakalım da meclisme alsınlar diye e, yaptığı bir açıklama vardı. Aktivistler benzer bir durumu daha önce yaşamadıklarını söylüyorlar. Yani oldukça büyük bir hareketten bahsediliyor ilk üç gün itibariyle. Yani olayların fitilini ateşleyen de benim sorduğum kadarıyla Gezi Parkı'ndaki çadırların yıkılması ve pasifist kitleye İstanbul'da polisin yaptığı sert ve vahşi müdahale oldu. yine söyleniyor. Ee, bu olaylar sonrasında askerin meclisi korumak için e, çağrılması göstericiler üzerinde oldukça olumsuz bir etki yapmış. Bundan bahsediliyor. Sonra e, buna rağmen meclise oldukça yaklaşıldığı gibi bir e, duyumda aldım ben göstericilerin. İlginç birlikteliklere de sahne olmuş Ankara. Örneğin e, ülkücüler ve anarşistler ön saflardaymış beraber. Yani e, beraber aynı şekilde polise direnmişler. Mesela Kimler? O Ülkü, ülkücüler yani Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakın evet. e, milliyetçi, aşırı milliyetçi diyebileceğimiz unsurlarla anarşistler o, öyle mi? Evet aynen öyle. Aynen öyle. E, beraber polise karşı durmuşlar e, ve... E, Ülke ocaklarından yapılan açıklama sonrasında da bu ülke ocaklarından gelen gençler bireysel olarak gösterilere katılabileceğini söylemiş Ocak. Ve sonra da kurumu temsil edemeyeceklerini sahilde bir açıklama yapmış. Daha sonra alanlarda pek görülmemiş bu kişilerde. Ama tehlikeli bir orta sınıf efekti olduğundan bahsediliyor Ankara'da. Yani iktidarın bu aranızdaki provokatörler var söyleme oldukça etkili olmuşa benziyor. Yani direnenleri varoşlukla nitelendiren, varoştan gelen insanlar olarak nitelendiren kişilerle konuştum ben. Kuğulu Park'ta ve e, polise zarar vermeyin, sinirlendirmeyin gibi söylemlerde polisin önün, e, göstericilerin önüne geçiyorlar. Ama ne yazık ki tomaları çekin. Yani etrafa zarar vermeden eyleminin demelerine rağmen... Gaz yemeden dışarı çıkamıyor bu insanlarda. Herhalde herde gaz yeniliyor. Bu Park'taki can yani direnişte de, karşılıklı görüşmeler, müzakereler ve anlaşma sonunda da dağıldı galiba, değil mi? Nedir? Evet yani en bölge olarak gördüm ben Kulu Parkını. Ee, yani Atatürk posterleri ve Türk bayrakları donatılmıştı. Diğer oluşumlardan pek bir insan görebilmek mümkün değildi. E, Kelkul falan da yoktu. Gaz yüzünden kaçırmışlar hayvanları. E, sonra polisin bu çadırları kaldırın uyarısından sonra 2-3 çadır vardı, varmış orada sembolik olarak. Onlar da kaldırılmışlar. Sonra tekrar kurulmuş çadırlar. Ama yani dediğim gibi kimsenin içinden dün e, eve geldikten sonra bu olaylar sonrasında eve geldikten sonra internet üzerinden yayın yapanlara da biraz gözükebilme hissetebildim. Bazı kişiler yani protestocuların içindeki bazı kişiler Anon sisteminizi kuvvetlendirmeniz lazım. Duymuyoruz diye polise yaklaşıyorlar. Yani hiç ironi yapıyor da yapıyorlar da beni bu kişiler. Hmm. Böyle bir durum var. Evet, insanlar ama, ve kuvvler biraz gitmiş diyorsun. Yani. Evet yani e, ama polis efekti ki var. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftada günü sözü yapmıştık. Şey diyordu polis yaptığı sonunda. E, demokratik haklarınızı kullandınız. Şimdi dağıldınız. Yarın yine geliriz diyordu. Ama hani bu açıklamanın sonrasında ne olduğunu bilmiyordum. İstanbul'da. Yine geliriz güzel güzel evet. oynarız diye. Evet bu açıklamanın hemen akabinde gaz atılmış. Yani dağılmakta olan kitlenin üzerine de gaz atılmış. Yani sağa sağa belli olmuyormuş polisin. Öyle bir durum var. Şöyle bir durum daha var. Ee, göstericilerin arasında kalan bir polisin ateşlediği silahtan ötürü etem sarı sürüğün beyin ölümü gerçekleşmişti. Evet. Bundan bahsettik. Ee, vurulduğu mermilerin kovanları kayıpmış. Bulunması için yapılan, bu mermi kovanlarının bulunması için yapılan bir çağrı var. Bu çağrıdan geliyor. Her taraftan toma gelmiş. Artık insanlar şey diye ayrım yapıyorlar. Yani işte bu Diyarbakır toması, bu Gidan Şırnak toması gibi kategorizasyonlar yapıyorlar. Tomaların cinsleri de değişik. Böyle kategorizasyonlara da gidiyorlar. İstanbul'dan farklı olarak şöyle bir durum daha var. Ya Ankara'da... Akrep korkusu olarak nitelendirdiğim bir durum var benim. Ufak, hızlı ve sağlam bir araç bu akrep. Kitle arasına girmekten de çekinmiyor ve durdurulamıyor da Toma gibi. Tepesinde bir delik var. O delikten de polis tüfekte gaz bombası atıyor. Yani rüyasında akrep geliyor diye sürekli insanları gördüm ben. Böyle bir korku var. Yani Toma'dan daha fazla akrepten korkuyor denilebilir. Ankara'daki göstericilerin Ankara'nın sokakları çok geniş yani barikatlar... Yakın, evet, Yakında yeni bir e, Slogan da görmemiz e, Bunda e, Nazım Hikmet'in Şiirlerinden birinin bazı Mısralarından e, Başlangıç mısrağından Düzenlenmiş bir slogan da Görebiliriz belki Akrep gibisin kardeşim Bakalım yani Ankara'nın sokakları çok geniş Yani barikatlar kurulsa Tutulması oldukça zor gibi duruyor ee, ilk barikatlar yani 8 gün önce kurulan barikatlar İstanbul'daki direnişin aksine yani bir alanı savunmaya dair değil de ilerlemeye başlayan halkın arkasında bıraktığı barikatlar şeklinde kurulmuş. Yani Taksim'deki gibi malzeme bolluğu da yok burada barikat kurmak için. Bundan bahsediyor göstericiler. Sokakları bilmek şart. Polisin bir ezberi var. Geldikleri ve durdukları sokaklar eğlence tarafından biliniyor. Fakat bilinmeyen birinin polis lojmanları ya da bir bakanlık önünde çıkması e, hiç de zor değil. Böyle bir durum var ama bunun yöntemini de geliştirmiş Ankaralı göstericiler. Ya yani informasyon yine internet üzerinden toplanıyor. Özellikle Google Maps denilen şey bu işe çok yarıyor. E, Sıfır. Nerede ne kadar polis var, nereye doğru harekete geçiyorlar gibi bilgileri Google Maps üzerinden işleyen üç kişilik profesyonel bir ekip olduğu söyleniyordu. Yani internette polisin hareket noktalarının nerede olduğunu organize eden bir ekip var. Sokaklarda bu Zello denilen. Tersi, akıllı telefonlar üzerinden konuşulan tersizin ee, tersizi dinleyen gençlere de rastlamak mümkün fakat bu zelle dönülen platformda gün geçtikçe ücretçi bir hal alıyor onu da belirtmek istiyorum ee, atılan gazların değişimi Ankara'da da görülmüş hani şu portakal gazı konusu yani bu alışkın olunmadık gazlar atılmaya başladığı zaman insanların gözlerindeki sonrak lenslerin çatladığı erediği gibi şeyler anlatılıyor bu yüzden görme kaybı yaşayan insanların olduğu söyleniyor yine Plastik mermi mevzusu var. Ya yani plastik mermi değil de boyalı ufak e, kapsüller atıldığı söyleniyor ama vücuda zarar veren kapsüller Evet söyleniyor. ama bu gibi yani bunlar daha çok doğrulanmadıkça hatta en az iki kaynak tarafından doğrulanmadıkça e, bence üzerinde bile durmaya değmez spekülatif nitelikte ve bu gibi halk hareketlerinde tab tabandan gelen hareketlerde her zaman e, kaçınılmaz olarak tarih boyunca insanlık tarihi boyunca görülmüş şeyler onun için evet. fazla da üzerinde e, durmayı hak etmiyorlar. Bence. Evet şu notla belki bitirebilirim o mevzuyu. Hı. Dükkanların tabelaları bu kapsüller yüzünden parçalanmış bunları da görebilmek mümkün e, Ankara civarında. Çankaya Belediyesi vatandaşlara gaz maskesi hizmeti vermiş ama pek sağlam bir maddeden yapılmamış. Ben bir takayım dedim ipi elimde kaldı böyle bir durum var. Otobüs şoförleri ilginç. Otobüs şoförleri İstanbul'daki meslektaşlarının e, tam aksi bir tutum içerisinde oldukları hem videolardan hem de benim gördüğüm kadarıyla bu şekilde. Yani otobüsler korna çalıyor, şoförler e, zafer işareti yapıyor. Hatta anlatılanlara göre tomaları durdurmak için araçlarını yola şapraz şekilde bırakıp eylemlere dahil oluyormuş otobüs şoförleri de. E, Sivil araçlar da aynı şekilde bu işlemi yapıyor. Hatta dün Bunu, taksiciler... Bu, bu son söylediğini de görmedin. Bunun da bir birkaç şeyden mahreçten tahkik edilmesi, doğrulanması Şeyi gerekiyor. Gördüm, otobüsleri, gördüm, otobüsleri gördüm. Dün taksicileri de gördüm. Taksiciler de toma, tomalara karşı bir konvoy oluşturup durdurdular Ankara'da tomaları bir şekilde. Aa, ee, bir, bir de tomaların birbirine çarpıştırıldığı bir sahne vardı değil mi? <gülüyor> mühim bir şey değil mi? Ufak bir kaza olduğundan söyleyebilirim. Hiçbir kimse yaralanmamış polislerden, kimse yaralanmamış orada. Böyle bir durum var. Ee, bir sivil aracın kitle arasında dalması gibi bir durum var. Bunu videolarında görebilmek mümkün. Ee, araç aracın 50 metre sürüklediği bir kişi ağır yaralanmış durumdaydı. Benim en bildiğiniz göre. Ve araç ondan sonra terk edilmiş bir şekilde bulunmuştu. Bunu da bir teyit etmek lazım. Neler oluyor, neler bitiyor diye. Ama ya, genel olarak evet. Peki, söyleyelim. Söyle. İstanbul'a dair bir kırgınlık var. Yani Ankara'da insanlar bir şekilde protesto gösterilerini yaparken, <gülüyor> özür dilerim, taksimde insanlar eğleniyor gibi çok da dile getirilmeyen bir söylem mevcut. Ama insanların gene Ankara'da en çok atlığı sloganlardan bir tanesi de her yer taksim, her yer direniş sloganı. Evet, onlar da belki kendi var. parklarını, kendi gezi parklarını yaratırlarsa onlar da aynı şekilde gezi parkındaki gibi birbiriyle dayanışma halinde yaşayan komünal gruplar oluşturabilirler aslında. Evet, kesinlikle. Fakat dediğim bu orta sınıf refleksi biraz buna mani oluyor. Çadırlara gerek yok düşüncesiyle alanda bulunan birçok insanla konuşabilme fırsatı bulunan. Yani bunun... Bir ağaç meselesi ya da çatır meselesi olmadığını söyleyen insanlar da var. Göstercilerin de içinde kendi fikir birliğine varamadığı unsurlar da var Ankara'da. Ama dün yaşanan olaylarda bu ayrım bir şekilde yine son bulmuşa benzedi. Oraya gelen dün tam olarak Kızılay Meydanı'nın önünde toplanan kişiler ellerinde Türk bayrakları, kucaklarında köpekleri arabalarıyla beraber gelmişlerdi. <gülüyor> Özür dilerim. Ve oldukça barışçıl bir gösteriydi. Ben e, polisin müdahale ettiği sırada herhangi bir uyarı yapmadığına, herhangi bir uyarı yaptığını duymadım. Ve ardından da kitle dağıldı. E, dün gece geç saatleri kadar da. Ara sokaklarda çatışmalar yaşandığı da söyleniyordu. Peki. Bak, e, tamam. E, çok teşekkür ederim. E, yalnız e, yani yeni sen yola çıkmadan önce bu e, dünyayı değiştirecek gelecek nesillere vazgeçilmez hatıra olarak bırakılacak gösteri Ankara Başbakanı karşılıyordan ilgili başka bir bilgi ulaştı ulaşırsa onları da bize arkadaşlara da iletirsen. Elbette. Severiz. Elbette. Peki, çok teşekkürler Can. Görüşmek, Görüşmek üzere yarın, kendinize iyi bakın. Evet, Can Tonbil bize Ankara'daki durumu, ortamı anlattı. İşte hem e, kısmen de kendisinin de gözlemcisi olduğu eylemlerden bahsetti. Ve genel ortamı, atmosferi. Oradaki insanların, hem aktivistlerin veya onların daha geniş halkalar halindeki, çevrelerindeki insanların... Ruh hallerinden, haleti ruhiyelerinden bahsetti. Bu arada bir ilave bilgi de Gezi Parka eylemleriyle ilgili gene Twitter üzerinden yani toplumun baş belası olan, toplumların baş belası olan bir şey olarak sosyal medyayı tarif eden başbakanın aksine Hüseyin Muavni Mutlu yani İstanbul valisi de ...yine bir e, sosyal medya... ...aracı olan Twitter'dan... ...bir açıklama yapmış... ...ve özür dilemiş... ...Twitter'dan... ...yaşanan olaylar içinde zaman zaman görülen... ...ferdi hata ve aşırı, aşırılıklar... ...özür dilemeyi gerektirir... ...bir gönül için... ...bin özür dilerim demiş... ...son derece lirik... ...şairane... ...romantik bir havası var Rıbali... mutlunun açıklamalarında... ...ve... E, Önce 13. güne girerken Twitter'dan art arda mesajlar geliyor. Parkta kalan gençleri selamlamış mesela aranızda olmak isterdim demiş. Ee, niye katılmıyor hemen bugün miting de var Gezi Parkı'nda da çok anlatmaya çalıştığımız gibi işte bostanı var, müzesi var, kütüphanesi var hem de vızır vızır çalışan sayısız kitabın dolaşıma girdiği bir kütüphanesi var radyoları televizyonları ranting caddeleri ceylan ön kol sokakları olan bir yer halini aldı yani aranızda olmak isterdim diyorsa aralarında olmak istiyorsa onu baliyi tutan hiçbir şey yok diye düşünüyoruz hatta belki bugünkü mitingde İstanbullu Büyükşehir Belediye Başkanı'yla beraber kol kola Gezi Parkı'nda ve meydanda da görebiliriz onlarda çok hoş, mutlu olacaklardır aranızda olmak isterdim mesajının hemen ardından da bir açıklama daha yapmış ve polisin orantısız müdahalesi nedeniyle özür dilemiş iki saat uyudum ve uyuyamadım sıcak yatakları yerine Gezi Parkı'nda yatan bu ülkenin gençlerine selam vermek için ayaktayım ifadelerini kullanmış kendilerini sadece özgür ve aslında çok yerinde inandırıcı ol yani inanabilseydim ya da inanabilseydik çok mutlu olacaktık tabi ifadelerden kendilerini sadece özgür birey partiler üstünde yurttaş hiç kimsenin peşinde olmayan kendi düşüncelerinin savunucusu görenleri selamlıyorum demiş ve günlerdir gezi parkında duran bizim ülkemizin insanları ve gençlerine gecikmiş selamlarımızı iletiyorum. Sabahınız huzurlu olsun, merhaba demiş. Her türlü olumlu olumsuz değerlendirme dışında bizim insanımızla, gencimizle konuşmanın ötesinde hiçbir şeyin önemli olmadığına inanıyorum. Anlaşsak da anlaşmasak da bizim birbirimizle dertleşmek, birbirimizin gözüne insanca ve adaletle baka, bakmamız şarttır her fert değerli ve özeldir demiş her türlü eleştiriye açık bir sohbeti Gezi Parkı'nın kendini sadece özgür birey yurttaş olarak tanımlayan gençleriyle yapmak istiyorum demiş gerçekten son derece pozitif mesajlarla dolu bir mesaj içinde mesajlarla dolu bir mesaj bu ve gençler Gezi Parkı'nda kuş sesleri, ıhlamur kokusu ve arı vızıltısıyla huzurlu bir sabah varmış. Doğru mu? Aranızda olmak isterdim demiş. Ve polisin orantısız müdahalesi nedeniyle özür dilemiş. Yaşanan olaylar içinde zaman zaman görülen ferdi hata ve aşırılıklar özür dilemeyi gerektirir demiş. Kuvvetle desteklenecek ve alkışlanacak bir özür mesajı bu. NTV, MSNBC'den aldık. Dalın dikkatimle sunduğu, getirdiği bir şeydi bu. Ve bir günün için bin özür dilemek çok iyi. Şimdi herhalde e, Vali Bey de kesin olarak bekliyorlar aralarına. Oradaki gençler diyelim. Ve bu özel yayını da burada tamamlayalım. Bitirirken belki de Kardeş türkülerden, tencere tava havasından birazcık çalarak da sona erdirebiliriz. Bu özel saati bundan sonraki gelişmelere bağlı olarak başka programlara sızmayı yapar mıyız, yapamaz mıyız bilemiyorum ama bendeniz Ömer Madra hepinizi selamlıyorum. Hoşçakalın. Ben tek şey söyleyeceğim, tencere tava hep aynı hava. Öyle bir böyle kelamlardan, yasaklardan illallah Başına buyruk kararlardan, fermanlardan illallah bir Öyle bir böyle kelamlardan, yasaklardan illallah Başına buyruk kararlardan, fermanlardan illallah. Tınısı. Hazırlayan ve sunan Balkan Müzseven. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için.